Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan, Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetlerinin bugünkü konuğu Profesör Doktor Türker Kılıç. Türker Hocamızla bugün bilim pratiği ve bilim tarihi arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Değişik örneklerle ve seçtiğimiz kitap temelinde. Ama önce hocamızı tanıtmak istiyorum. Tabii gururla söylüyorum, benim okuldaşımdır Türker Hocam. Dolayısıyla şimdi başlıyorum. Beyin cerrahisi profesörü olan Türker Kılıç, Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim almıştır. Bilim doktorasını ise anatomi alanında tamamlamıştır. Kılıç, 2015 yılında Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilmiştir. Ve 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Türker Hocam 100'ün üzerinde mesleki başarı ödülüne layık görülmüştür. Ve 4000'e yakın atıf aldığını biliyoruz. Aktif olarak kendi araştırmalarında beyin ameliyatı yöntemleri ve beyin tümörlerinde kullanılan Glivek isimli ilacın buluşuna önemli katkıda bulunmuştur. Şimdi bilim insanlığı üzerine bir tartışma götürmez gördüğünüz gibi bu bilgiler. Fakat benim aslen Türker hocayı neden konuk etmek istediğimin esprisi şurada yatıyor. Hocamız son yani 6-7 senedir belki daha öncesinde var ama ben hani onu öyle yakaladım. Tıp eğitimi, bilim eğitimi, bilim etiği. Ve bilim felsefesi konularında konuşmalar yapar ve yaklaşık 10 milyona yakın seyircisi olmuş bu konuşmaların şu ana kadar. Ve 2021 Şubat ayında da ayrıntı yayınlarından yayınlanan Yeni Bilim, Bağlantısallık, Yeni Kültür, Yaşamdaşlık başlıklı kitabın yazarıdır. Bunu da konuşmak istiyorum ayrıca tabii ki. Hocam hoş geldiniz. Çok selamlar Derya Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Davetleriniz için sağ olun. Şimdi isterseniz ilk sorumuzla başlayayım. Şimdi seçtiğimiz kitap yine ortak karar verdiğimiz bir kitaptı bu. Erwin Schrödinger'in Yaşam Nedir kitabı. E, yani aslında ikimizin de ortak kararı kitabın ne kadar önemli, bilim tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğu e, ve temelde de sizin bilim felsefesi konusunda ve bilim tarihi konusunda Schrödinger'den nasıl etkilendiğiniz ama bu konuda anlaşıyoruz tamam ama Schrödinger'in bu kitabının bilim tarihindeki tarihsel bağlamdan bahsetmek istiyorum çünkü tam da bilim tarihi sohbeti yapıyoruz dolayısıyla çok yerinde bir şey olur hocam bize anlatır mısınız nasıl bir tarihsel dünyada ortaya çıkıyor Schrödinger'in eseri? Şimdi e, Schrödinger'in Yaşam Nedir kitabının ben ne zaman ismini bile duysam böyle büyük bir sevinç hissediyorum. Çünkü Schrödinger'in Yaşam Nedir kitabını ben ilk kez e, lisedeyken felsefe hocamdan e, duymuştum. Şimdi e, ve daha sonra da hep yaşantımın çeşitli dönemlerinde e, o kitaba hep e, dönüp dönüp ondan bir şeyler e, öğrenmek e, e, durumunda kaldım. Şimdi bir defa. Kitap önemli yani kitab, kitabın önemini herkes biliyor. İki açıdan önemli kitap özellikle bunlardan bir tanesi yani klasik fiziğin içerisinden modern biyolojiyi doğurtan soruyu soruyor. Yani yaşam nedir sorusunu soruyor ve gerçekten de Modern anlamda biyolojiyi klasik fizikten doğurtan bir soru bu. Buna verdiği yanıt çok önemli. İki, bunun da önemli kendi içine yine iki, iki yönde Birincisi diyor ki kalıtsal mekanizmaya sahip bir bir hürl bir moleküler yapı olmalı ki o zaman daha DNA RNA falan bilinmiyor ama bunu seziyor ve bu sezgisini de bu kitapta çeşitli çeşitli sebep sonuç ilişkileriyle ortaya koyuyor. Bunun dışında ikinci olarak sorduğu soru da şu ya diyor yani yaşamın içerisinde bir işte inorganik evren var bu inorganik evrenden bir organik evren oluşuyor bu organik evrenden moleküller öyle bir dizayn içerisine giriyorlar ki buradan bir hücrese evren oluşuyor peki diyor bizim Termodinamiğin ikinci yasasına göre bunun esasında olamaması gerek. Demek ki biz e, biz buna farklı bir yönden e, yeni bir bakış açısı elde etmeliyiz diyor. Şimdi bu ikincisi daha sonra e, Ilya Progojin tarafından 1980'lere gelirken e, bir yeniden termodinamiğin ikinci yasasının e, bir değerlendirilmesi elden geçirilmesine sebep oluyor. Ve e, Progojin işte malum diyor ki Termodinamiğin ikinci yasası anladığımız anlamda biyolojik sistemler için geçerli değildir. Ama diğer yandan da e, 1943'te, e, kitabın basılması 1944. E, ama ilk kitabın, e, kitabın e, ortaya çıkışı bir konferans ve bu konferans aslında 3 e, 3 gün arka arkaya yapılan bir halk konferansı. Şimdi kitabın bu yönünden de çok bahsetmek istiyorum. Bir halk konferansı yapılıyor ve e, Schrödinger'in Dublin e, Dublin İleri Araştırmalar Enstitüsü ile e, 1939'da yaptığı bir sözleşme var. O sözleşmede de Schrödinger'in iki yılda bir bir halk konferansı yapması gerekliliği yazıyor. Şimdi e, yani e, e, düşünebiliyor musunuz? E, burada bir defa e, bu e, enstitü Dublin İleri İleri Araştırmalar Enstitüsünü kuran kişi e, De Valera. De Valera çok uzun yıllar başbakan İrlanda'da, İrlanda'nın özgürlük mücadelesine çok başat katkı sağlayan bir başbakan ve cumhurbaşkanı olmuştu aynı zamanda. Ve Valera büyük muhalefetlere rağmen kendisi de bir matematikçi, Valera'nın bir devlet adamı, başbakan ve... Tam o İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemlerde 1939'da büyük de büyük de karşı çıkışlara rağmen Dublin'de ileri araştırmalar enstitüsünü kuruyor. Yani ve bu ileri ileri, ileri araştırmalar enstitüsünü kurması büyük paralar harcı harcıyor. O dönemdeki fakir İrlanda için bu para çok önemli. Ve düşünün tam savaşın eşiğindeyken bu büyük paralar bu bilim merkezine yatırılıyor ve o dönemde. Başbakanlıktan oluyor devalere Fakat Devallera 1939'da ki o dönemde Schrödinger Graz'da Avusturya'da fizikçi olarak çalışıyor. Tabii Schrödinger'in benim Schrödinger'e çok sempatiyle bakmamın birçok sebebi var. Ama bunlardan bir tanesi şu da 1933'te biliyorsunuz Nobel alıyor. Ama Yaşam Nedir kitabı Nobelinden daha çok biliniyor. Çünkü e, bu kitapta öğrenilen ya da benim ondan öğrendiğim bir şey şu, e, bilim esasında e, doğru yanıtı vermek demek değil, bilim esasında doğru soruyu sorabilmek. Ve bu nedenle Schrödinger'i herkes e, mesela 1933'te Paul Dirac'la birlikte aldığı e, Nobel'inin konusunu e, bilmez ya da az kişi konuyla ilişkili olanlar neden Nobel aldığını bilir Schrödinger'in e, ama e, Schrödinger çoğu bu Nobel alma konusundan daha çok Yaşam Nedir kitabıyla özdeşleşmiştir e, kedisi dışında. E, do, dolayısıyla e, burada esas önemli olan şey e, bilime esas katkısı, paradigmayı değiştiren kısmı doğru zamanda doğru soruyu soruyor. Esasında e, yanıtını vermiyor. Yanıtını verenler e, çok daha sonrasında on yıllar sonra buna e, yanıt yanıt veriyorlar. E, ve Burada iç içe geçmiş çok ilginç e, olaylar var. E, 1927'de bir defa şunu e, hatırlamak lazım: e, ha, e, Von Humboldt Üniversitesi'nde e, Max Planck'ın yerine geçiyor Schrödinger. Daha henüz Nobel ödülünü almasına altı sene var. 1933'te alıyor Nobel'i e, ve e, bir süre sonra, bir süre sonra e, e, Nazi iktidarının e, gerçekleşmesiyle e, birlikte kendisinin nazi karşıtı olduğunu dile getirmekten çekilmiyor ve 1933'te Nobel'i aldıktan hemen sonra Cambridge'de yaşamaya başlıyor. Cambridge'de yaşaması ilginç bir ilginç bir hikayesi var. Zaman kalırsa konuşuruz ve 3 yıl kadar orada yaşıyor. Daha sonra Graz'a geliyor fizikçi olarak. Ve Graz'da 1939'a kadar Graz'da kalıyor ve daha sonra Devalera ee, bu e, enstitü kurduğu zaman e, sanki böyle hani şimdi e, bazen e, transfer mevsiminde görüyoruz ya futbolcu kaçırmalar falan filan oluyor. E, Schrödinger'i kaçırıyor. Yani G Graz'dan Schrödinger'i Roma'ya Roma'da bir e, fizik toplantısı dizayn ediliyor. Çünkü e, Graz'dan e, Roma o dönemde e, İtalya Mussolini iktidarı e, altında ve e, nazil, Nazilerle, Hitler'le bir ortak noktaları var ve e, no, normal şartlarda e, Graz'dan ayrılmasına izin verilmiyor Schrödinger'in e, ama Roma'ya gitmesine e, o dönemdeki e, hani bir ölçüde e, iki iki e, kardeş e, ülkenin e, başkentine Roma'ya gitmesine e, Nazi subayları izin veriyorlar ve e, adeta e, yanında e, sadece on markla Kaçıyor Schrödinger Graz'dan ve e, Nobel madalyasını bile duvarda asılı olarak bırakıyor ki kaçtığı anlaşılmasın. Yani geri dönecekmiş gibi gidiyor Roma'ya ve orada De Valera ile konuşuyor. E, de Valera diyor ki ben Dublin'de böyle bir ensü kuracağım sen de fizik bölümünün başına gel Schrödinger'e. Schrödinger'in Schrödinger ilginç bir takıntısı var Derya Hocam. Emeklilik meselesi yani emekli ikramiyesi konusunda bir takıklığı var. Ee, ve çok eşli bir yaşantısı var ee, ve e, eşleri de birbirleriyle iyi geçiniyorlar falan böyle ilginç bir e, renkli e, renkli bir e, e, hayatı var o açıdan. E, ve emekli maaşını garanti ediyor e, De Valera en önemli şey e, Schrödinger'in. Ve Schrödinger hayatının e, kendisinin değişiyle hayatının en mutlu 17 senesini Dublin'de geçiriyor. Ve e, 1939'da Dublin'e e, gidiyor. İlginç şekilde, altına az önce de vurguladım, yaptığı anlaşmada iki yılda bir halk konferansları var. Şimdi yani bunun ne kadar önemli olduğunu ben e, sonradan idrak ettim. Şimdi aynı şey mesela bakın Galile'de de var. Galile'nin yıllık, yıllık herkes tarafından beklenen sanki böyle bir pop yıldızı gibi e, insanların dinlemek için can attığı, böyle dinleyicilerin kapılardan taştığı, Padova'da yıllık konferansları var Galile'nin. Bu konuşmalardan en önemlisi en önemlisi 1943'te, 1943'te yaptığı konuşma. Bu konuşma 3 gün arka arkaya yapılıyor. Ve daha sonra 1944'te de bu konuşmanın metni kitaplaştırılıyor. Bahsettiğimiz kitap da bu değil mi hocam? Bahsettiğimiz kitap bu. Yaşam nedir? Ve bu konuşma o kadar ilgi topluyor ki Derya Hocam. Aşağı yukarı bir hafta sonra konuşma opera binasında tekrarlanıyor. Ee, opera binasında bu kez daha geniş halk kitlelerine ilgi üzerine halkın ilgisi üzerine bu bu tekrarlanıyor. Ve dediğim gibi e, kitabın iki önemli neden neden önemli olduğunu iki açıdan e, görebildiğim e, iki açıdan e, söyledim ve dinleyiciler arasında Francis Crick var. Francis Crick var ve Francis Crick daha sonra ikili sarmal kitabında da bunu zaten belirtiyor e, ve ben 10 yıl sonra DNA'yı tanımlıyor yaklaşık 9-10 yıl sonra ve yani bilimin nasıl bir devamlılık arz ettiğini nasıl insanların tuğla üzerine bir tuğla oluşturarak o kocaman devasa e, bilim binasını e, inşa ettiklerini insanların o e, bilinmezlikle verdiği mücadelede ne zaman başı sıkışsa e, aynen koronada olduğu gibi içine girip sığındıkları o bilim binasını tuğla tuğla nasıl e, inşa edilmiştir? Tarpıcı değil mi hocam? Bir, bir, bir örneği. Ve işte dolayısıyla burada en önemli sonuçlardan biri iyi bilim insanları yani bilim insanların her biri küçük ya da büyük gelişmeleri sağlarlar. Ama bazı bilim insanları e, bu gelişmelere değil de dönüşümlere yol açıyorlar, sıçratıyorlar. İşte e, siz yani Thomas Kuhn'u çok seviyorsunuz. Thomas Kuhn'un o paradigma değişikliğine yol açıyorlar. İşte bu kitap öyle bir kitap. Bu kitapta e, kitap e, yaşam nedir diye çok önemli bir soru. Yani bundan daha önemli bir soru olabilir mi? Yani e, düşünün içine doğduğunuz bir, bir e, evren var ve bunun bir ilişkiler ağı var. Ve bu ilişkiler ağını tanımlamaya çalışıyorsunuz ve e, bir fizikçi olarak Nobel almış bir fizikçi olarak diyorsunuz ki en önemli soru yaşam nedir sorusu. Aynı aynı şey benzer ölçüde Francis Crick'te de var biliyorsunuz. Francis Crick neredeyse yaşamının son 20-25 yılını hep bilinç nedir, zihin-bilinç ilişkisi nedir buna buna ayırdı ve bilinci bir bir bilimin konusu haline getirmeye çalıştı. Çok önemli bir iş yaptı. Yani bu bu devamlılık e, ve bu bu e, yani bir şeyi anlama çabası. Üstelik ki e, dünya i̇kinci dünya savaşı içerisinde. Yani siz 1943'te Dublin'e gidiyorsunuz. Pardon, 1939'da Dublin'e gidiyorsunuz. E, evet evet. 1943'te dünya savaşıyor. Yani dünya savaşı, ikinci dünya savaşı'nın e, en hararetli zamanları. Ve Dublin'de işte De Valera'nın da devlet adamlığı işte böyle bir şey. Yani dünya savaşırken siz orada Schrödinger'e sahip çıkıyorsunuz. Schrödinger'e uygun çalışma koşullarını sağlıyorsunuz. Ve Schrödinger dünya tarihini, dünya bilim tarihini değiştirecek 1943'teki o kitabı kitabı yazıyor. Dünya yazıyor, yanarken, evet. yanarken yazıyor yani bunu. Şimdi ben bu bu kitabın o... Hangi bağlamda e, yazıldığını hep düşündüğüm zaman gerçekten böyle şaşkınlık, hayret ve gıpta imrenme, ile, e, imrenme duygusuyla hep e, e, iç içe kalıyorum. E, dolayısıyla e, bu kitabı elbette zaten söylemem, söylememe gerek yok. Tüm, tüm e, gençlerin ister bilim insanı olmaya yönelsin ya da yönelmesin hepsinin okuması... Hepsinin bunun hangi ortamda yazıldığının e, bilinmesinin onların gelecekte e, ki yaşamlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Çok geniş bir giriş olduğunu farkındayım ama çok a, a, gerçekten çok kapsayıcı oldu çünkü e, genellikle bu e, çok ünlü bilim adamlarının yazdıkları konusunda bir fikir olur ama hangi şartlar altında yazdıkları konusunda çok fazla fikir olmaz. Ama ben şimdi e, bundan sonraki sorunda sizin bana Kun seviyorsun da ya dediniz ya, kum üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Çünkü siz şey dediniz, e, Schrödinger zor bir zamanda bunu yaptı. E, kum da şunu diyor, bu alıntıyı size vermek istiyorum. Daha önce sizle paylaştım sanırım. Felsefeye başvurmak, yani bilim insanı eğer felsefeye başvuruyorsa ve temel meseleleri de tartışıyorsa o zaman olağanüstü bir alana girmiş olur. Yani normal bilimden olağanüstü bilim alanına girmiş olur. Dolayısıyla e, ben aslen sizin de böyle bir geçiş yaşadığınızı düşünüyorum. Schrödinger örneğinde de bunun doğru olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? E, yani kesinlikle evet. Çünkü şimdi e, ben biraz daha e, basitleştirerek ve kendi kafamda e, kendi dünyamda netleştirmeye çalıştığım zaman şöyle görüyorum... E, Bilim anlamak, felsefe anlamlandırmak demek. Şimdi e, anlamadan anlamlandıramıyorsunuz, anlamlandırmadan da anlayamıyorsunuz. Çünkü bu ikisi, ya bu ikisi zaten iç içe, birbirinden e, ayrılamaz, e, ayrılamaz iki, iki düşünce süreci. Şimdi e, hala bilimin en önemli kısmı iyi hipotezi oluşturabilmek. E, yani doğru zamanda doğru soruyu Böyle e, sizi sıçratacak, zihninizi sıçratacak soruyu sezebilmek. E, burada hala burada bir e, öznel bir şey var. Sezebilmek. Yani e, hipo iyi hipotez, iyi sezgiyle e, oluşuyor. Şimdi e, ve, ve e, bilimsel çalışmadan bahsederken öznel bir şeyden, öznel bir aşamadan bahsediyoruz aslında bilimsel çalışmanın rasyonelitesinin e, ne sanki karşı e, karşıymış gibi gelebilir ilk anda. fakat öyle değil e, ve e, işte burada e, o o e, bilim insanının kendi yalnızlığından ve önce soruyu kendi kendine sormasından e, ve merakından kaynaklanan bir şey bu bu e, merakla e, yoğrulmuş e, merakın sezgiden soruya dönüşme dönemi e, ve e, merakın sezgiden soruya e, dönüşme dönüşme aşamasında felsefenin yeri var yani felsefenin bu aşamada yeri var Bu, e, bu nedenle bizim tıp fakültemimizde biz e, ilk iki sene felsefe öğretiyoruz öğrencilerimize bilim sınıfında bunun ne kadar önemli olduğunu ben ben e, gerçekten gör Önceden seziyordum, şimdi görüyorum öğrencilerimde. Bu biraz da şeyle alakalı e, sevgili Derya Hocam. Yani e, aşırı uzmanlaşma ile hani bu İngilizce'de polimet, e, hezerfenlik, hezerfenlik evet. arasındaki fark gibi bir şey. Şimdi e, yani Da Vinci modelinde olduğu gibi ya da Schrödinger örneğinde olduğu gibi bu polimetler e, ya da hezerfen, binbir bilimci. Ben hezarfen sözcüğü işte Farsçadan bir sözcük. Hezarfen sözcüğün arkasındaki anlamı öğrendiğim zaman çok şaşırdım. Bin bir bilimci hezar bin demekmiş fen, fen, bin bir bilimci. Dolayısıyla bu bu yaratıcılığın ve doğru soru sorabilmenin sezgiden hipoteze gidebilmenin işte bu polimet olmayla Hezerfen olmayla yani küresel zihni geniş zihni olmayla bir ilişkisi var. Evet. Ee, ama aşırı uzmanlaşmanın e, gereğinden fazla kutsandığı e, günümüzde e, bu bilim insanları e, bu işin hezerfenlik kısmını yani felsefe kısmını e, biraz göz ardı ediyorlar. E, bu da onların e, sadece sorulara cevap veren zihinler oluşturmalarına sebep oluyor. Halbuki Cevap veren zihinler tabii ki çok kıymetli ama bunlardan daha kıymetli soru soran zihin sebep oluyor ve bugünkü e, enformasyon matematiği ve bizim e, e, beyin nasıl zihin oluşturuyor sorusuna e, yanıt ararken bile biz dönüp dönüp tekrar oraya bakıyoruz. Oraya bakacağım. Kesinlikle çünkü, kesinlikle çünkü bir zihin algoritması var e, ama sizin sorununuzun yanıtı yani felsefeyi henüz Matematikselleştirilmemiş bilgi olarak değerlendirmek doğru ve felsefe anlam katıyor. O yüzden bilimle anlıyoruz, felsefeyle anlamlandırıyoruz. Bu ikisinden birini biri eksik olduğu zaman bir yerde tökezlemek ihtimali artıyor. O yüzden bilimi felsefeden, felsefeyi bilimden yani ben aslında ayırmıyorum, hep aynı şeyden bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz şey de yani yaşamla alakalı. Yaşam nedir e, e, sorusuna hepimiz kendimizce farklı açılardan e, yanıt vermek için e, hem felsefeden hem sanattan hem bilimden e, yaşamla ilişkili her şeyden yararlanıyoruz. Evet doğru haklısınız hocam e, felsefe anlam katıyor dediniz ben de bir bilim tarihçisi için e, şöyle bir doğal olarak şunu söylemek isterim bakalım siz de aynı şeyi düşünecek misiniz bilim tarihi de bağlam katıyor. Yani İyi, tabii. E, çünkü farkındaysanız bugünkü konuşmalarımızda sürekli bir e, tarih referansıyla hareket ettik. Dolayısıyla o bağlam olmadan e, doğru düşünmenin e, rehberliği konusunda bilim tarihi bize yardımcı oluyor diyebilir miyiz? Kesinlikle yani e, o kadar güzel söylediniz ki e, bilim tarihi de bağlam katıyor. Çok çok doğru. Ve e, o bağlantısallık ağı içerisinde e, biz görüşleri, hipotezleri, bilim insanlarını ve kitapları anlamlandırıyoruz. Bu, bu, bu. çünkü ister istemez e, zamanla ilişkili düşünüyoruz. İnsan zihni böyle çalışıyor e, ve böyle olduğu için de e, tarihsel dizgi içerisinde e, bütün bunlar, e, bunlar bir bir bir zihinsel Aynen bir örümcek ağı gibi, bu örümcek ağının şekillenmesi gibi, yavaş yavaş yavaş yavaş kendi yapısına üç boyutlu olarak, hatta zamanla için, işin içinde olucun için dört boyutlu olarak bu bu yapı kendiliğinden kendiliğine oluşuyor. Ben sizin mesleğinize hayranım. Yani Aa, ee, hocam çok, çok teşekkür ederiz. Ben çok seviyorum ki yani hem hem sizin zaten çabalarınızı çok takdirle karşılıyorum ama yani bilim tarihi öyle çok çok büyülü bir, bir iş e, olarak hep bana görünüyor. E, ve burada işte o hezerfenlikle alakalı bir durumu var e, bilim tarihinin. Dolayısıyla mesela yani Spinoza'nın etikası, e, Newton'un Principia matematikası olmadan düşünülebilir mi? Değil mi? Çünkü her şey, yani her şey, işte biz beyinden bunu öğrendik, her şey içinde bulunduğu aile anlamlı. Siz etikayı zamandan, bağlamından, sizin söylediğim için koparsanız, masanın üstüne bir etika koysanız, bu etika bir şey ifade etmez. Ama o etikayı işte... E, Newton'un prinsipi matematikasıyla birlikte içinde bulunduğu koşullar içerisinde o dönemin sanat eserleriyle birlikte değerlendirdiğiniz zaman ha o zaman işte etika etika kendi değerini yavaş yavaş... Değil mi? yavaş evet. Aynen aynen yaşam nedir de olduğu gibi Schrödinger'in. E, hocam bunu söylemek beni üzüyor ama süremiz bitti gerçekten. Şöyle yapalım. Kitabınızdan bahsettim sizi tanıtırken ama bundan sonraki sezonda... Lütfen yine gelin, yine konuşalım. Bu sefer kitabınız ve sizin bireysel projelerinizi konuşalım. Olur mu? Derya Hocam, memnuniyetle her zaman sizinle sohbet etmek benim için büyük bir zevk. Zamanın nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilim Tarihi sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak